Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kıymeti izleyenlerimiz Silmi programıyla yeniden huzurlarınızdayız. İlmi Aletli Alegül TV.com.tr adresinden göndermiş olduğunuz sorularınızı İsmail fıkıh Kul üyesi Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de bu adres üzerinden bizlere sorularınızı gönderebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? iyisiniz. Hiç? Hoş bulduk. Allah razı olsun. Elhamdülillah. Rabbim iyilikler versin hocam. İlk sorumuz, babamız vefat etti. Malını mirasçılar olarak İslam'a göre taksim ettik. Üvey annemize de bir miktar para düştü. Üvey annem ben en ufak evlat olduğum için ve henüz de bekar olduğum için bana para lazım değil bunu evliliğinde kullanırsın diyerek en büyük ablama bu parayı bana vermesi üzerine verdi. Ben e, ablamdan parayı almadan üvey annem bazı kişilerin konuşmasından etkilenerek ben vazgeçtim verdiğimi camiye vereceğim diyerek ablama o parayı bana vermemesini söyledi. <gülüyor> Sorun şu üvey annemin verdiği miras hakkını geriysem hakkı var mıdır? Ablam sizin vereceğiniz cevaba göre hareket edecek demiş. Bu arada üvey annemiz vefat etmiş. Alhamdulillahimine <gülüyor> şeytanı Bismillahirrahmanirrahim. ve salam ve sallam. Soruyu tam iyi algılayabilme adına tasvir etmekte fayda var. Babaları vefat ediyor, babalarının bırakmış olduğu mal varlığını da kendi aralarında İslami fıkha göre bürüşüyorlar. Tabi anladığımız kadarıyla çocukların öz anneleri daha önceden ölmüş veya ayrılmış babalarının şu anda mevcut olan bir hanımı var ve bu öz anne değil. Tabi kocasından mirasçı olması itibariyle da buna da belli bir miktar mal kalıyor, para kalıyor. Ama bu kimse kendince bu parayı kocasının çocuklarından bir tanesine verme muradı ediyor. Hmm. Ve veriyor şeklinde algılanıyor evet. harcansın diye ama verdiği kişi verdiği kişinin eline ulaşmıyor. Yani büyük ablaları diye tabir ettiği bir başkasının eline veriyor. Sen bunu o çocuğa verirsin veyahut da onu ulaştırırsın şeklinde. Aradan belli bir zaman geçiyor ve bu zaman zarfında daha henüz o para gerçekten kendisine verilen kişinin eline geçmeden bu hediyeyi veren kimse tarafından vazgeçiliyor. Hı -hı. Bir takım nedenlerden dolayı ben onunla hayır yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım. Şimdi böylesi bir durumda hukuksal anlamda biz bu meseleye nasıl bakmamız gerekir? Şimdi her şeyden önce her ne kadar o üvey anne diye tabir edilen kişinin e, malı miras yoluyla ona intikal etmiş olsa da bu saatten sonra onun kendi şahsi mülkü olarak kabul edilir. Dolayısıyla şahsi mülkiyetini bir başkasına vermiş olacaktır ki bu bir başkasına verme de hibe yoluyladır. Dolayısıyla çocuğa verilecek olan bu miktar artık babasının ona intikal ettirmiş olduğu bir miras malı değil. Hı hı. Annenin, üvey annenin şahsına ait olan bir malı üvey anne tarafından çocuğa intikal ettirilmesi. Evet. Peki bu ne yoluyla olabilir? Bu ancak hibe yoluyla olur bu örneğimizde anladığımız kadarıyla. Peki hibe'nin belli başlı şartları vardır ki bu şartlardan en önde gelen şart kabz edilmiş olması yani teslim alınmış olması. Çünkü hiba akti, hediye akti karşı tarafın teslimi gerçekleşmedikçe gerçekleşen bir akit yapısına sahip değildir. Hmm. Yani fıkı itibariyle biz buna kabız ifadesini kullanıyoruz. Ve hibe babındaki kabız diğer akit yapılarındaki kabızdan daha önemli, daha zirve noktasındadır. Yani örneğin ben size bu bardağı satmış olsam, siz de bu bardağı satın alsanız ve ben bu bardağı sizin almanıza olanak sağlasam, imkan sağlasam, masaya koysam, buyur alabilirsin desem. <gülüyor> siz de onu alabilme imkanına sahip olduğunuz halde almasanız fıkkansız bunu kabzetmiş olursunuz. Yani bu şekilde bir tahliye yoluyla bu malı ben size teslim etmiş olurum alışveriş babında. Ama aynı meseleyi hibede düşünecek olursak bu olmaz. Hibede gerçekte, realde bir teslim alma işlemi olması gerekir. Bunun Hanefilerce birçok etkeni birçok talihli de vardır. Şimdi meseleyi bu yönde baktığımızda o üvey anne diye tabir edilen ve şu anda da berhayat olmayan o kişi... Ee, o kendisine ait olan malı, miras yoluyla kendisine intikal etmiş olan o meblağı işte e, kocasının çocuklarından bir tanesine verdim diyor. Verdim diyor ama ona teslim etmiyor. Ona vermesi üzerine bir başkasına teslim ediyor. Hı -hı. Eğer o bir başkası çocuğun vekili olsaydı yani örneğimizde sualde olduğu üzere o abla dediğimiz kişi ufak kardeşin vekili olarak o kabzetmiş olsaydı o zaman hibe tamamlanmış olacaktı. Hmm. Ama oysa baktığımızda görüyoruz ki yani anlatımından anladığımız kadarıyla o abla çocuğun vekili değil aslında o üvey annenin vekili. Ona veriyor büyük olduğu için sen bunu çocuğa ihtiyaç duyulması durumunda veyahut da işte evlilik, belli, sırasında, evlilik sırasında ona verirsin şeklinde bir vekalet veriyor. Dolayısıyla bu hala daha hibeyi veren kimsenin mülkünde olduğunu gösterir. Hmm. Yani hibe daha tamamlanmamıştır. Daha sonradan şu veya bu nedenden dolayı hibe veren kimse hibesinden vazgeçmek istiyor. Aslında verme arifesinde olan kimse hibe etmekten vazgeçiyor. Evet. Yoksa verdiği malı geri almak istiyor şeklinde algılamamak hmm. lazım bunu fıkhi olarak. Dolayısıyla zaten bu hibe tamamlanmamıştır. Zaten bu hibe geçerli daha henüz olmamıştır. olmamıştır. Bu sebepten dolayı bu kişi dersek ki yok bunu artık o çocuğa verme ben bunu falan camiye vereceğim derse tabii falan camiye ver şeklinde vekalet vermesi ayrıdır. Vereceğim diyerek kendi niyetini o şekilde olduğunu göstermesi ayrıdır. Hmm. Onu da tam net olarak anlayamıyoruz. Evet. Ama iki şekilde tasvir edecek olursak ben bunu işte falan camiye vereceğim. Dolayısıyla ben onu kocamın ufak oğluna vermek istemiyorum, ufak çocuğuna vermek istemiyorum dediği zaman aslında bir nevi vekaletten azletmiştir. Yani hmm. o büyük ablayı vekaletten azletmiş, vermesi noktasındaki yetkisini elinden almıştır. Bu sebepten dolayı daha henüz ortada bir hibe yoktur. O zaman çocuğun o malda bir mülkiyeti söz konusu değildir. Şimdi deniyor ki üvey anne vefat etti. Evet. Ee, eğer Ver demiş ise o zaman ee bu yani direkt ona verilmesi gerekiyor ama tabii hale hayatında da verilme tahakkuk etmediği için onun mirası konumunda olacaktır. O zaman o anne vefat ettiği zaman diğer mal varlılıkları neyse bu mal da oraya katılacak ve mirasçıların ne kimlerse o mirasçılarına bu mal normal veraset hükmünce intikal edecektir. Süthanede veraset şeyi nasıl oluyor hocam? Süt anne mirasçı değildir. Yok şey özürlüyorum diliyorum. Üvey annede. Üvey anneden. Mesela de... üvey anne vefat etti. Onun mirası üvey evlatlarına kalır mı? Yok. Üvey, kendi öz evladı var, söz evladına kalacaktır. Annesine kalacaktır. Babasına kalacaktır. Kardeşine kalacaktır. Koca, yani evlenmiş olduğu hmm. kocasının çocuklarına bir şey kalmayacak. kalmayacak. Hmm. Evet, tamam hocam. Bir başka sorumuza da hocam. Yine e, süt anne ile alakalı bir soru. Süt annem vefat ettikten sonra süt babam Başka bir evlilik yapmış ve bu evlilikten bir kızı var. Ailem benim adıma bu kıza görücü gitmek istiyorlar ancak ailem arasında karmaşa çıktı. Bazıları bunun benim süt kardeşim olduğunu söylüyor. Bazıları da süt emdiğim kadının kızı olmadığı için yabancı biri olduğunu söylüyor. Ve bu konuda çelişkili cevaplar aldık. Bu konuda bize aydınlatır mısınız demişler. Evet. Aslında bu minvalde birçok suale cevap vermiştik. Yani sütten kaynaklı mahremiyet hmm. nasıl oluşur? Malumunuz mahremiyet iki şekilde ele alınıyor. Müebbet olan bir mahremiyet, yani evliliği ilelebet haram olan bir mahremiyet, bir de geçici, muvakkat yani evlenmesi... Hal itibariyle, an itibarla mümkün değil ama maninin ortadan kalkması durumunda onunla nikahlanması mümkün olan bir mahremiyet. Buna muvakkat mahremiyet deniyor ki bu mahremiyet aslında bizim e, halk arasında bildiğimiz onunla aynı ortamda bulunabilmeyi veyahut da sefere gidebilmeyi mübah kılan bir mahremiyet değildir. İşte baldızının mahram olması gibi veyahut da eşinin yeğeninin kişiye mahrem olması gibi ki bu mahremiyet geçici bir mahremiyet. Evlenilmesi an itibariyle mümkün değil ama mani ortadan kalktığı zaman mümkün olacaktır ki eşini boşadığı zaman veya eşi vefat ettiği zaman bunu alabilir. Bu anlamdaki mahremiyet sanki bir bayanın evli olması, evli olan bir bayanla bir başka erkeğin evlenememesindeki mahremiyet gibi değerlendirebiliriz. Bu konumuzla alakalı bir mesele değil. Müebbet olan mahremiyete baktığımız zaman, yani daimi olarak evlenmesi caiz olmayan e, meseleye baktığımız zaman ki biz buna muharramat diyoruz, bunu da üç e, başlıkta ele alın diyor. Karabetten, yani akrabalıktan kaynaklı olan mahremiyet. E, ikincisi rada dediğimiz sütten kaynaklı olan mahremiyet. Sualimiz evet, bu bununla sual alakalı. E, üçüncüsü ise e, Sıhriyet dediğimiz dünürlülükten veya dünüşlülük diye ifade edilen evlilikten kaynaklı olan mahremiyet. Yani bir erkekle bir bayanın evlenmesi neticesiyle erkeğin akrabalarının kadına, kadının akrabalarının da erkeğe mahrem olma meselesi. Şimdi sütten olan mahremiyete baktığımız zaman bir çocuk süt emme yaşında, bir bayandan süt emdiğinde artık o çocuk o bayana ilhak olur. Yani o bayanın çocuğu konumunda olur. Bu saatten sonra o bayanın var olan çocukları veya ileride olacak olan çocukları bu çocuğa mahrem olacaktır. Yani süt kardeş olacaklardır. bu özellikle şunu da vurgulamakta fayda var. Genelde aynı anda süt emdiği çocuğu kişi süt kardeş olarak algılıyor günümüz örfünde. Oysa e, kitaplarımıza baktığımızda bir erkek veyahut da bir kız çocuğu bir bayandan süt emdiğinde artık bu saatten sonra bu bayanın usul ve furusu yani üst soyu ve alt soyu bu çocuğun mahremi olacaktır. Alt soyu daha sonradan oluşacak olan alt soylarda buraya girecektir. Şimdi e, sualimizde ise süt babadan bahsediliyor. Evet. Ama tabii süt baba derken e, bunun gerçek anlamda bir süt baba olup olmadığını anlamamız gerekir. Bu da nasıl anlaşılacaktır? Kadından süt emdi bu çocuk, bahsettiğimiz çocuk. Bu sütün oluşması bu erkekten kaynaklı mı değil mi? Bunu tespit etmemiz. Bu da doğum. Bu erkekten kaynaklı bir doğum yaptı mı, yapmadı Yapmadım. mı? Evet. Eğer bu baba, yani süt annenin kocası, süt anneden bir çocuk yapmış ise ki yani karımından bir çocuk elde etmiş ise ve böylece kadın süt e, verir bir duruma gelmişse bu süt o babadan olacağı için artık bu baba süt, süt baba süt olarak oluyor. değerlendirilir. Ve süt baba olduktan sonra süt babanın alt ve üst soyu da yine kişinin mahremi olarak kabul edilir. Yani alt soyu süt babanın çocukları demektir. Üst soyu ise süt babanın babası, annesi, babasının babası veya annesinin annesi yukarısı demektir. Evet. Bu açıdan bakıldığında diyor ki süt babam gerçek anlamda süt babası ise yani sütün oluşumu bu erkekten kaynaklı bir süt baba ise bir başka evlilik yapmış. Bu evlilikten bir çocuğu olmuş ama neticede o çocuk yine kendi çocuğudur. Evet. Yani erkeğin çocuğudur, erkeğin az soyudur. Erkeğin az soyu olması itibariyle yine bu çocuk açısından yani süt emen çocuk açısından baktığımız zaman süt babasının az soyu olmuş olur ki bu da kişiye mahrem olacaktır. Hmm. Ama eğer süt babayı şu şekilde anlarsak kadın ondan kaynaklı gebe kalmamış, Sadece süt annesinin kocası olması itibariyle mahremiyet oluşmuş ama süt baba değildir bu. Hı hı. Yani annesinin nikahlısı kişinin mahremidir. İster öz annesi olsun ister süt annesi olsun. Onun nikahlısı mahremidir ama o mahremiyet süt baba olmayı doğurmaz. Evet. Dolayısıyla bu babanın üst veya az soyu bu kişiye artık mahrem değildir. Çünkü süt baba niteliğine haiz değil. Evet. O yüzden buradaki kardeşimizin sualinde şunu tespit etmemizde fayda vardır. Süt baba diye tabir ettiği kişi... Gerçekten dini literatüre göre süt baba mıdır yoksa süt annesinin kocası mıdır? Eğer süt baba ise o zaman bir başkasından olmuş olduğu çocuk da bu kişinin süt kardeşi olur. Ama yok gerçekten süt baba değil. Süt annenin kocası ise bunun bir başkasından olma çocuğu bu çocukla yani sual eden kişiyle hiçbir bağlantısı yoktur. Ona göre mesele tasvir edilmelidir. Evet hocam. İnce bir çizgi dikkat etmek lazım. Evet. Bir diğer sorumuzu hocam bir arkadaşımın arabasını üç günlüğüne kiraladım yeni şoför olduğum için araba sahibi şehir dışına çıkmama müsaade etmedi bu şartla bana kiraya verdi ancak ben son gün mecbur kaldım Sakarya'ya gitmem gerekti izin almak için aradığımda da araç sahibine ulaşamadım ve gittim çok şükür kazası belasız geri döndüm ve gece aracı evimin önüne park ettim sabah aracı teslim etmek üzere aracın yanına geldiğimde araca vurulduğunu ve ön çamurluğunun göçük olduğunu fark ettim ben eminim ki bu yolda veya gittiğim yerde olmadı ama araç sahibi bunu kabul etmiyor. Bunun masrafını benden talep ediyor. Benim bu masrafı vermem dinen gerekli midir? Şimdi normal İslam fıkhında, icara akitlerinde, kira akitlerinde eğer mal sahibinin kiraya vermiş olduğu malda size çizmiş olduğu sınırları aşmamanız durumunda mala tahallük edecek olan zarar kullanıcıdan kaynaklı bir zarar değilse. Yani buna fıkıh dilinde helak ve istihlak tabirleri kullanılıyor. Kişinin kendi iradesiyle ona bir zarar verme değil, kendiliğinden oluşan bir zararsa ki kapıya park etti bir başkası geldi ona vurdu. En azından kiralayan kişinin beyanı bu yöndedir. Evet. Böyle bir durumda herhangi bir ödeme sorumluluğu fıkıh anlamda yoktur. Çünkü neticede mal sahibinin izniyle olmalı kabz etmiş, onun onayıyla teslim almıştır. Bir nevi emanet kabiliğindendir ve kendi kusur olmaksızın, kendi fiili ve dahli olmaksızın mala bir kusur bitişmiş veya mala bir zarar ziyan gelmiştir. Böylesi bir ziyane ödeme sorumluluğu fıkhi anlamda yok. Ancak malı teslim eden kimse size bir hudut çizmiş ise, belli bir şartlar koşmuş ise işte bunu şuradan dışarı çıkamazsın demesi gibi. Suale baktığımız zaman İstanbul'da şehir dışına çıkamazsın evet. demesi gibi. O zaman bu şarta riayet etmek gerekir. Eğer kiracı olan kimse kiralamış olduğu araçta o araç sahibinin kendisine vermiş olduğu izinini aşacak olursa, dışarı çıkacak olursa bu saatten sonra hatta aşmış olur ve kira akti sistemi itibariyle nihayet dermiştir. Hmm. E, diyor ki o zaman zarfında mala bir kusur gelmediğini söylüyor. Karşı taraf geldiğini söylüyor. Bu bir bahsi diğer olarak kenarda kalsın. Bu çünkü bir dava hmm. sürecidir. Velev ki gelmediğini düşünecek olursak daha sonradan bu kişi tekrardan evine geldi. Yani tahdit edilen sınırlar içine tekrardan girmiş oldu. Ama bir kere bu kişi e, kendisine söylenilen sınırı aşmıştır. Bu aşmış olmasından sonra tekrardan geriye avdet etmiş olması bu maldaki o kabzını teslim almasını emanlılığa intikal mi ettirmez mi? Hmm. Yani öncesi itibariyle tahdit edildiği sınırı aştığı anda gasip kabininden o zaman zarfında malın başına kendiliğinden bir şey gelse de ödemesi gerekiyor. Ama bir şey gelmeden tekrardan eski hale geldi. O zaman tekrardan bu maldaki kabze emana intikal eder mi? Emin bir konumuna düşer mi hmm. düşmez mi? Bu konuya baktığımız zaman Hanefi fıkhına göre ki Mecelli-i de bu konu maddeleştirilmiş olarak elimizdedir. İcara akitlerinde yani kira akitlerinde Kiralayan kimse haddi aşmasıyla gâsıp olur ve daha sonradan o aşmış olduğu hattan vazgeçerek tekrardan kendisine izin verilmiş olduğu sınıra intikal etse bile artık bu saatten sonra eski o icara akdi devam etmeyecektir. Yani kendisine verilen izin artık devam etmeyecektir. Dolayısıyla... Haddi aşmadan önce malın başına bir kusurun gelmesindeki mesuliyetiyle, hatta açtıktan sonra malın başına bir kusurun gelmesindeki mesuliyet birbirlerinden farklıdır. Burası önemli. Evet. Bu sebepten dolayı baktığımız zaman diyor ki, evet ben izin almak istedim ama öyle veya böyle izin alamadım ve denil yani çıkılmaması gereken yere çıktım. Ve ama geri döndüm bu zaman zarfında bir şey yok dediği gibi olsun. Hmm. Yani mal sahibinin iddiasını kabul etmeyecek olsak bile dediği gibi olsun evine sağ salim geldi ve normalde park etmesi gereken yere de park etti. Ee, ama orada kendi iradesi ve kendi dahli olmadan bir kusur geldi. Biri geldi arabasına vurdu hmm. ve vuran kimseyi de bulamıyoruz bilemiyoruz ve bir zarar söz konusu. Eğer bu icara akdi devam etme sürecinde olsaydı bu konuda e, kiralayan kimse mesul olmayacaktı. Ama o ki bu kişi hatta aşmıştır, denilmeyen şeyi yapmıştır, izin verilmeyen bir şeyi yapmıştır. Her ne kadar an itibariyle izin verilen yere dönmüş olsa da artık bu konuda icara akdiye fesholmuş kabul edileceğinden dolayı malın başına bir ziyanın gelmesi durumunda ödeme sorumluluğu söz konusudur. Evet. Ödeme zorunluluğu vardır. O yüzden... Hani o malın işte e, sualdeki kardeşimiz sanki meseleyi şöyle algılıyor. Yani bana e, mal sahibi diyor ki bu orada olmuştur. Ben ise hayır orada olmadı burada hmm. oldu. Orada olduysa ödemem gerekiyor ama burada olduysa ödemem gerekmiyor şeklinde bir izlenim var evet. anladığımız kadarıyla. Oysa gerek orada olsun gerek burada olsun her halükarda ödemesi gereken bir sorumluluktur bu. Çünkü bir kere kendisine verilen izni aşmıştır. Evet. İznini aşmamış olsaydı, burada bir şey başına çıkmış olsaydı ödemesi <gülüyor> Ve gerek Ve kendinden yok. de kaynaklı bir şey değil ise zaten ödemesine mesela gerek yok. Mesela burada tedbir almadığı için mesela ödemesi gerekir Mesela aracı bir otoparkta çekebilirdi. Mesela şöyle meseleyi irdeleyelim. Ee, bir emanet düşünelim. Hmm. Bir insana bir mal emanet edilse, bu insan o malı kendi malı gibi muhafaza ettiği halde malın başına bir kusur, bir sıkıntı geldiği zaman ödeme sorumlu olur mu? Olmaz. Olmaz. Buradaki mesele de aynı onun gibidir. Hmm. Yani normalde bu sitetödeki bir arabayı kendi arabası olduğu zamanda da evin önüne çekiyor. Orta parka çekmiyor hmm. ve malı veren yani kiraya veren kimsenin böyle bir şartı da yok. Normal park etmesi mümkün olan herhangi bir yere park etmesi noktasında izin verilmiş. Özel bir tahsis yapılmamışsa e, bu da... Olan yere çekmişse ve orada başına bir sıkıntı gelmişse bu emanet bir mal olduğu zaman nasıl ki ödemesi gerekmiyorsa hmm. burada da ödemesi gerekmeyecektir. Orada denmez. Sen bunu niye o taparka çekmedin? Niye şöyle yapmadın? Böyle bir şart koşmadık. Böyle bir aramızda anlaşma olmadı. Şart böyle bir koşulmuş olsaydı ona dikkat zaman, edilirdi. Tabii ki. O yani... Şart olduğu zaman yani şu şu yapılacak dendiği zaman artık o şarta riayet ya edilmesi, edildi. o şarta riayet edilmemesi kişinin haddi aşmış olması. Hmm. Veya o mala dair bir örf var işte şart koşulmadı ama öyle bir yere de araba park edilmez. Yani orası tehlikeli bir yer. İşte evet. virajın olduğu yer, arabaların döndüğü yer. Kör bir nokta. bir insan kendi arabasını dahi öyle bir yere park etmez ama bu adam buraya park ettiği zaman ya bana şart koşmamıştı demenin bir mantığı yoktur. yoktur. Çünkü evet. el-maruf örfen kelime şurti şarttan hmm. kuralınca yani örfen bilinen bir şey sanki şart koşulmuş gibidir. Böylesi bir durumda yine haddi aşmış olur. Burada emanetteki geçerli olan kuralların evet. hepsi burada geçer, değil mi hocam? Yani bir araç verdiniz veya bir işte emanet altın para verdiniz yola giderken emanet olarak veriyorsunuz. Araç çalındığı anda mesul emanet, Mesuliyet yine e, araç sahibinin oluyor. Aynen. burada. Aynı, yolda hani... Yeter ki kendi malı gibi muhafaza etsin. Evet. Sadece şöyle bir fark var e, bu iki meselede. E, örneğin siz bana bir emanet verdiniz. Hmm. Muhafaza etmek üzere bu araba senin garajında dursun dediniz. Bakın binmek üzere vermediniz. Yani ariye ödünç olarak vermediniz. E, Zilyet olarak düşünün hmm. beni. Yani e, Yedi emin olarak düşünün. Bir ihtiyacınız var. Bir yere gideceksiniz. Benim garajımda, benim dükkanımda kalsın diye bu arabayı bana emanet ettiniz. Evet. Ben onu aldım oraya koydum. Bu durumda eğer orada malın başına bir sıkıntı gelse benim ödeme sorunum yok. Hı -hı. Ama iz, kullanmama izin vermediniz. Ben onu kullanacak olsam, bir ihtiyacımı görecek olsam sizden izin almadan böylesi bir durumda Hatta aşmış olurum. Yani gasp olurum. Ve bu zaman zarfında malın başına bir sıkıntı gelecek olursa ödeme sorumluluğumu üstlenmiş olacağım. Ama diyelim ki ben onu kullandım. İznim olmadığı halde kullandım. Ee, ama o arada bir şey olmadı. Tekrardan malı yerine koydum. Yani koyulması gereken yere koydum. Ee, ve pişman oldum. Bir daha da almama gayesiyle koydum. Yani akşam oldu park ettim. Sabahleyin yine işimi görmek kastıyla koymadım. Yani ben bir daha buna dönmeyeceğim. Bu emanettir. Emaneti muhafaza edeceğim niyetiyle onu koyduysam. Bu takdirde ben şimdi onu ilk aldığım zaman emindim. Evet. Kullanma mekline gasip konumuna intikal ettim. Ama tekrardan onu geriye avdet ettirdiğim an yine emin niteliğine sahip olurum. Hmm. Dolayısıyla o zaman zarfında malın başına bir sıkıntı gelse ödeme sorumluluğum olmayacaktır. Hmm. Ama tabii ki o kullanmaklılığımdan kaynaklı sizin izninizi almadığım için bir hakka girmişimdir. Bu konuda sizin rızanızı almazsam elbette ahirette bu bana bir vebal olacak. Hmm. O ayrı bir konu. Ama icare babında, kira babında ise sualde olduğu üzere bundan farklıdır. Yani siz bana kiraya verdiniz bir malı ve hmm. bana bir tahtit, bir sınırlama çizdiniz hmm. ve ben o sınırı aştım. Nasip oldum ve ama o sınırı açtığım zaman zarfında mala bir problem bitişmedi. Tekrardan sınır içine girdim ve o saatten sonra mala bir problem bitişirse o biraz önceki mesele gibi olmaz. O saatten o sonra gelecek olan sorumlulukla mükellef olacağım. Hmm. Aradaki fark nedir? Çünkü birindeki emanet hala devam ediyor. Ötekindeyse emanet kira aklının zımmındadır. Hmm. Ve ben e, mal sahibinin bana çizmiş olduğu sınırı aşmam ile Otomatikman kira akdine bir nevi fesketmiş olacağım. Tekrardan kira akdine tek taraflı dönme imkanım olmaz. Dolayısıyla orada hala daha benim emanet niteliği kalkmış. rahatsızlılık niteliği ile o malı elimde tutmuş olacağım için bu saatten sonra malın başına gelecek her türlü sıkıntı da ödeme sorununu olacaktır. Bu evet. ikisi arasındaki böyle bir fark da vardır. Burada o zaman şöyle bir durum var. Mesela bizim yakın arkadaşlarımız galeri işi yapıyor. Galeriye... Birkaç kişi arabasını getiriyor, bırakıyor, benim adıma bu arabayı satar mısınız diyor. O araba orada dururken işte yıkanmasıdır, işte kuaför işlemleri veya ne bileyim tekrar dükkana açacak, araba yeri değiştir gibi mevzular oluyor ya da müşteri geliyor, arabayı ekspere götürüyor, geliyor derken o esnada oluşan hasarlarda veya dükkandayken araba çalınabiliyor gibi durumlarda. Burada yine bakın, emanet e geçerli olur. Mal sahibi getiriyor size diyor ki bu arabayı burada dursun bunu sat. Evet. Şimdi bunu sat dediği zaman bahsettiğiniz kurumda o malın satılması için bazı gerekli işlemler olabiliyor. Hı -hı. İşte bahsettiğiniz gibi araba bazen ileri geri gitmesi gerekebiliyor. İşte temizlik yapılması Hı -hı. için temizleyici olan yıkama yerine gitmesi gerekiyor. Veya bir müşteri geldiği zaman işte tecrübe binmesi gerekebiliyor. Hı -hı veya işte ekspertize gitmesi gerekiyor. Evet. Bu gibi şeyler aslında zımnen izin kapsamına girmektedir. Evet. Ama sen o arabayla alıp da akşam evine gidemezsin. Sana evet. böyle bir izin verilmemiş. Yok. Veya şahsin işini görmek için onu bir başka yere getiremezsin. Hı -hı. Sadece satışa tahallük eden... İşler neyle alakalıysa onlar da maruftur, bellidir. Örfi olarak belli olan şeylerdir. Bunları yapmak konusunda sana izin vermiştir. Hı hı. Ve sen de bunları yapma anında kendinden kaynaklı olmayacak bir durumdan malın başına bir bela, bir musibet, bir sıkıntı gelecek olursa bu da elbette senin sorunun olmayacak. Olmuş. Ama eğer hatta aşmış isen sen akşam işte bir misafirliğe gideceksen onunla gitmişsen ki böylesi bir durumda sana çizilmiş olan sınırı açmış olacağın için bu saatten sonra o yoldayken malın başına bir sıkıntı gelse ve belki senden kaynaklı olmasa da burada ödeme sorumluluğun olacaktır. Çünkü öyle bir şey başlarına gelmiş. Hem kendi araçları <gülüyor> hem e, emanet bırakılan araba bir gecede çalınıyor. Evet. Çalındı ama bu sefer karşıda diyor ki benim arabam ben sana emanet bıraktım. Bana ödemen lazım diyor. Yoktur. Böyle şey. bir şey yok. Evet bu soruyla kısa bir araya gideceğiz. Aranın akabinde yine kaldığımız yerden programımıza devam edeceğiz efendim. Bizlerden ayrılmayın. <gülüyor> Kıymetli izleyenlerimiz programımıza devam ediyoruz. Hocam bir diğer sorumuz da. İç sebebiyle birinin borcuna kefil oldum. Alacaklı olan kişi alacağını benden istiyor. Bense ona asıl borçludan alacağını alma imkanı olmadığında ben ödeme zorunda olurum dedim. O ise bunu kabul etmiyor. Hem beni hem de asıl borçluyu kimi bulursa alacağını istiyor. Asıl borçlunun ödeme imkanı olduğu halde benim bu parayı ödemem gerekir mi demiş. Evet. İslam fıkhında kefalete baktığımız zaman kefalet akdini e, tanımlarken dam-ı dinmetiyle dinme. ...zimmeti zimmete katma olarak tanımlanır. Yani sizin sorumluluğunuzun aynısını benim üstlenmem anlamı taşır. Bu sebepten dolayı denir ki alacaklı olan kimse alacağını asıl borçludan... ...tabii bu kefalet eğer mala tahallük eden bir kefaletse. Çünkü kefaletin başka boyutları da vardır. Ama sualden anladığımız kadarıyla bu borca kefalettir. Yani bir mala tahallük eden bir kefalettir. Böylesi bir durumda alacaklı alacağını asıl olan kişiden de talep etme hakkına sahiptir. Kefil olan kimseden de alacağını talep etme hakkına dinen sahip olur. Ancak kefalet haklinin yapılma anında şıklandırılma ihtimali vardır. Bir mutlak kefalet vardır bir de muallak. Mutlak kefalet ben senin borcuna kefilim demek gibi. Ama muallak olarak mesela senin peşin olan borcuna ben vadeli olarak kefilim bu olabilir. Veyahut da senin borcuna ben iki ay zaman zarfında kefilim veya senin borcuna sen ödeyememen durumunda kefilim veya şu tarih geldiği zaman kefilim veya şu tarihler arasında kefilim şeklinde kefaleti bir sınırla sınırlandıracak olursam benim bu sınırlandırmam geçerli olur. Buna da şartlı kefalet, muallak kefalet şeklinde tasvir edilebiliyor. Şimdi bu iki açıdan bakıldığında eğer bir insan birini mutlak anlamda kefil olmuşsa yani filancının borcuna ben kefilim demişse filancının sorumluluğu ne ise kefilin de sorumluluğu aynıdır. Alacaklı alacağını filancıdan nasıl ki talep etme hakkına sahipse istediği zaman hiç o alacaklısını direktman borçluya gitmeden direktman o kefile giderek ondan da bu alacağını talep etme hakkına dinen sahiptir. Ama şartlı kefaret biraz önce bahsettiğimiz gibi işte sen ondan iste o istediğin zaman vermemesi durumunda ben vereceğim. Veyahut da vermeye imkanı olmadığı zaman ben vereceğim şeklinde bir kefaret ise böylesi bir durumda asıl borçludan talep edilmedikçe veya asıl borcu borcunu ödeme imkanına sahip olduğu müddetçe ya daha doğrusu karşı taraf alacağını ondan alabilme imkanına sahip olduğu müddetçe kefilden bir talepte bulunma hakkına sahip olmaz. Günümüz kefalet sisteminde de aslında bu vardır. Bina mutlak kefalet diye fıkhi nitelikte mutlak diye tabir ettiğimiz kefalete adi kefalet dinliyor günümüz hukuk sisteminde. Hı hı. E, muallak dediğimiz bir şarta talik eden kefalete ise müselsel kefalet tabiri kullanılıyor. E, ve genel itibariyle e, yani bireysel özellikle bankacılık işlemlerinde bu daha fazla önümüze çıkıyor. Bireysel kefalet sisteminde... Adi kefalet. Ne demek adi kefalet? İslam fıkhındaki muallak kefalet. Yani siz alacağınızı bu adamdan alma imkanına sahip olamamanız durumunda benden bunu talep edebilirsiniz. Hmm. Bunu ben ödemeyi taahhüt ediyorum demiş oluyor. Bu adi kefalet diye tabir edilen İslam fıkhındaki muallak kefalet. Hmm. Ama müselsel kefalet ise... Bu daha fazla firmalarda, şirketlerde yani iş ticari hacim, iş üzerine yapılan kefalet sistemlerinde boğuluyor. Bankalar daha fazla bunu tercih ediyor. Böylesi bir durumda alacaklı alacağını men asıl borçluğundan talep etmeden de kefilden talep etme hakkına sahip. Borçtan alma imkanı olduğu halde de kefilden bunu talep etme ve ondan isteme yetkisine sahip olabiliyor. Müselser kefalet. Şimdi bu kardeşimizin ifadesine baktığımız zaman ben kefil oldum diyor ama kefil olduğumuz zaman tabi anladığımız kadarıyla resmi bir kefalet değil bu. Yok. Çünkü resmi bir kefalet olsaydı böyle kendi iradesine bırakılmayacaktı. Ee, Gayrı resmi olarak e, dini, vicdani olarak mesuliyetinden dolayı bunu soruyor. E, karşı taraf e, direktmen alacağını ondan istemeden benden istiyor. Buna hakkı var mı yok mu? Eğer bu kefalet İslam fıkkındaki mutlak bir kefaletse evet buna hakkı var. Ama yok e, muallak dediğimiz günümüz hukuk sistemindeki mutlak kefaletse ki aslında burada örfü olan şey e, şart koşulmuş gibi de değerlendirilebilir. Yani genelde günümüzde insanlar kefaleti nasıl algılıyor? E, adi kefalet tarzında e, borçlu borcunu ödememesi durumunda ben ödeyeceğim şeklinde algıladığı için sanki kefaleti bu şartla kabul etmiş oluyor. Hmm. Yani müselsel kefalet tarikiyle değil. O zaman bu denilene riayet edilmesi gerekir ve karşı taraf alacağını asıl alaca borçludan talep etmedikçe kefilden isteyememesi gerekecektir. Evet. Ama yok. Bizim öyle bir şartımız yok. Ben senden mutlak bir kefalet. Senin e, İslam fıkhında göre mutlak kefalet, günümüz hukuk sistemleri göre de müselser kefalet olarak ben bunu tanımlıyorum demiş. Ve bu şekilde kefil olmanı talep etmiş. Sen de bu şekilde kefil olmuşsan ki bu İslam fıkhından mutlak buna hamle edilir ama günümüz sistemindeki mutlak buna hamle edilmez. Adi kefarete hamle edilir. Buna göre iş şekillenecek ve ona göre sonuçta detaylandırılacak olacaktır. Evet hocam. Bir diğer sorumuzda da oto ama işi yapıyorum. Araçların içine kağıt paspas koyuyoruz. Bunun caiz olmadığını ayak altına paspas niyetine konulmaz dendi. Doğru mudur? Yani bazı hani kişiler işte Kuran-ı Kerim kağıtları olduğunu da söylüyor. Onlar birleşiyor falan. O yüzden ayak altına konulmaz. Bununla alakalı bir soru hocam. şimdi hocam. E, kitaplarımıza baktığımız zaman kağıda dair kağıdın ilim aleti, tedrisat aleti olması hasebiyle tahkir edilecek durumda kullanılmasının caiz olmadığı ifade edilmiştir. Hı hı. Hatta e, ki biz bu konuyu hatırlıyorum. Belki Uzun bir zaman oldu. Tuvalet kağıtları meselesinde de ele almıştık. Evet. Yani tuvalet kağıdının kullanılıp kullanılmama meselesinde de hı hı. ele almıştık. Bu konuyu gündeme getiren yakın dönem ilim adamlarımızdan İbn Abid'in Rahimullah Haşesinde o kağıt eğer gerçekten ilim aleti, tedrisata yönelik bir alet olarak kullanılıyor ise böyle bir kağıdın tahkir edici yerlerde kullanılması kağıda hürmetsizliği, dolaylı olarak ilme hürmetsizliği ortaya atacağı için bunun caiz olmadığı ifade ediliyor. Ama o kağıdın mavuz aleyhi kullanım alanı ilmi tedrisatta kullanılmasına mümkünatı yok ise üzerinde bir şeyler yazma imkanı yok ise böylesi bir durumda velev üzerinde e, gayri ahlaki şeyler yazılmış olsa bile tahkir verici yerde kullanılmasının doğru olmayacağı hmm. Hanefi kitaplarında meskür. Şafi kaynaklarına baktığımız zaman Şafi mezhebi bu konuda daha geniş. Özellikle Munir Muhtaç'ta bu konu ele alınıyor. E, mutlak anlamda eğer bir kağıt velev ki yazı için vaz edilmiş olsa bile ama üzerindeki yazılar müstehcen, müstehcen yazı ise onun ilim aleti olma niteliği bakılmaksızın onun e, hakir verici yerlerde kullanılması ilme bir hakaret olarak algılanmadığından dolayı bunun caiz olduğu söyleniyor. Evet. Dolayısıyla şimdi e, bahsettiğiniz meselede hani, oto yıkamalarda e, veya bu gibi temizlik yerlerinde kullanılan kağıt ile İlim aracı olarak kullanılan kağıt, tedrisatta kullanılan kağıt aynı kağıt değil. Evet. Ee, hamuruydu serdi birçok etkenleri de bir farklılık vardır. Ve genelde de insanlar bu kağıtları kullanırken kağıda hakareti kastetmiş de değillerdir. Değil. Hakaret gayesi de yoktur. Dolayısıyla burada biz bunu bu şekilde algılayarak bunun direktmen caiz olmadığını söylemek zordur. Ama tabii ki insan imkan nispetince öyle veya böyle bu neticede kağıttır. Neticede bu ilim aracıdır. Her ne kadar bu o alanda kullanılmasa da kullanılma imkanı vardır diyerek bundan kaçınacak olursa bu kişi de erdemlik yapmış olur. Güzel, güzel bir ameliyede bulunmuş olur ki aynı zamanda bu israfa da sebiyet vermektedir. Çünkü yıkamacı oraya belki bir kağıt koyuyor ama alan kimse hiç o kağıdı kullanmadan direktmen çöpe atıyor. Ama belki hani çamur Umurlu günlerde, farklı zamanlarda aracın içinin pislenmemesi veyahut da işte başka bir takım etkenlerden dolayı bir istihmal söz konusuysa olabilir. Ama israfa da yol açmamamızda fayda vardır. Artık buna göre beyne beyne bir yol izlemekte fayda olacaktır inşallah. Evet. Bir diğer sorumuzda da hocam. Uzağa görmede sıkıntı yaşıyorum. Lazerle göz ameliyatı yaptırmam caiz olur mu demişler. Yani neticede insan vücudunda yapılacak olan bu gibi ameliyeler tıbba tahallük ediyorsa hı hı. olması gerekeni elde etmeye yönelik ise buna fıkhi açıdan herhangi bir mahsur lazım gelmeyeceğini ifade etmekte fayda vardır. Hatta yerine göre kullanılacak olan ilaçların içerililiğinde dinen haram olan, yasak olan, necis olan şeyler dahi olsa bu konuda eğer başka alternatifi yok ise ve onun kullanılması durumunda kişinin faydalanacağı, faydalanacağı e, tecrübe ile veyahut da hazik doktorlar vesilesiyle söyleniyor ise hmm. böylesi bir durumda bile Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre kullanılmasına müsaade edilmiştir. Hmm. Ki bahse konu olan aslında bir ilaç da değil aslında bir cerrahi bir müdahaledir. Lazer vasıtasıyla yapılan cerrahi bir müdahaledir. E, nasıl ki e, bir insan... E, ...görme yetisini kazanabilme adına gözlük kullanabiliyorsa... ...ya gözlük kullanmada sıkıntı yaşayan bir kimse... yine görme yetisini kazanabilme adına ameliyat olması gerekiyorsa... ...bunu da olabilir. Bunda da herhangi bir mahsul lazım gelmeyecektir. Evet. Bir diğer sorumuz oldu hocam. Biraz karışık gelebilecek bir soru demişler. Diyelim ki bir kişi, başka bir kişi... ...X günahını işlemesi için bir telkinde bulundu. Yani onu bir günaha teşvik etti... Günahı teşvik edilen bu kişi de bu telkinlerden ve teşviklerden etkilendi ve o günahı işlemek için başka bir günaha girdi. Sorum şu, ben diyor bu X günahına teşvik eden kişinin Y günahıyla ilgili bir teşvik yok, katta haberi bile yok. O günahın işleneceğinden veya işlediğinden, lakin ilk başta o günahını teşvik etmesi dolayısıyla da diğer günaha girme sebebiyle ben de bundan mesul olur muyum, günahkar mıyım diye sormuş. Tabi her şeyden önce bir insanın bir günahı işlemesi noktasında teşvikte bulunmak ve belki o kişi o günah işlememiş olsa da bu teşvikinden dolayı kişi günahkardır. Yani bunu illaki o kişinin o günahı işleyip işlememesiyle sonuçlandırmamız doğru değildir. İşlemesi ayrı bir cinayettir vesile olmanız hasebiyle. Ama belki işlememiş olsa bile siz bir kimseye kötülüğü emrediyorsunuz, yanlışı emrediyorsunuz, yapılmaması gereken şeyi yapması noktasında gayret sarf ediyorsunuz ki bu bağlamda dinin emrine muhalefet etmiş oluyorsunuz. Ki Kur'an-ı Kerim'de hayırda yardımlaşın, günahta yardımlaşmayın buyuruyor. Siz günahta yardımlaşmanın da ötesinde günah yapmasının noktasında terkinde bulunuyorsunuz. Gidin mesela faiz bankadan git kredi çek Daha bunun örneklerini gibi, gibi çoğaltma şeyden. imkanımız var. Hmm. Yani öncelikle bu ameliye masum bir ameliye değil. Dediğimiz anda ondan sorumluyuz. Ondan abi. zaten sorumluyuz. Şimdi gelelim e, sualin ikinci tarafına. Karşı taraf o günahı, benim yani diyor ki teşvik ettiğim günahı değil de başka bir günah işliyor. Ama o bir başka günahı işlemesi ise benim teşvik ettiğim günah değil. Bu da sorumlu muyum değil miyim? Şimdi burada meseleye şöyle bakmak gerekir. Bazı günahlar vardır ki diğer günahları doğuracaktır. Yani örneklendirme yapmak gerekirse... Kişinin alkol alması noktasında teşvikte bulunuyorsunuz. Allah muhafaza. Evet. Tabi bunu eğer helal itikad ederek yaparsa insanın bu iman dairesinden çıkmasına sebebiyet veriyor. Ayrı bir konu. Alkol almasına teşvikte bulunuyorsunuz. O kişi alkolü alıyor sizin teşvikiniz neticesiyle ama alkolü aldıktan sonra akni melekesini yitiriyor. Başka günahlarına da düşüyor. Örneğin zina yapıyor veya başka bir takım yapmaması gereken ameliyelerde bulunuyor. Ya benim onlara da hiçbir dahlim yok. Ben sadece alkol konusunda tesir ettim. Ötekiler onun kendi bireysel günahıdır deme hakkına sahip değilsiniz. Çünkü o oraya getireceği belli idi. Ama alakasız yani siz ona işte diyelim ki Yalan söyleme, bir konuda yalan söyleme noktasında telkinde bulunuyorsunuz ki meşru çerçevede olmadığını düşünelim. Bu da doğru olmayan bir ameliyedir ama o kimse yalan söylemiyor da namazını kılmıyor, orucunu tutmuyor. Yani onunla alakasız olan başka bir günah yapıyor. Sizinle bir dahli olan bir mesele değil. Burada o kişinin o günahından dolayı bu insanda mesuldür dememiz elbette doğru olmaz. O yüzden konuşulan o x günaha diyor ya, o x günah mahiyeti önemlidir. Nasıl bir günahtır? Ki bir de soralde dikkat edilecek olursa, yanlış anlamadıysam, onu işleyebilme adına başka bir günah işliyor ifadesini evet, evet. kullanıyor ki sanki onun mütemmimatından. Yani öncesinde gerekli olan bir şey. O yüzden bence bu konulara hiç girme yerine direkt olarak bir insanın günah işlemesine teşvik etmek Müslümana yakışan bir ameliye değildir. Aksine günah işlememesi noktasında bizim e, muhatap olduğumuz nokta مَنْ مِنْ مُنْ evet. Yani biriniz bir münkeri bir yanlışı gördüğü zaman onu elinizle düzelsin. Nerede kaldı bu düzeltme yerine olmayan bir yanlışın yapılması noktasında gayret sarf ediyorsa bu bireysel günahın da ötesinde bir günah. Yani siz ona bir teşvikte bulunuyorsunuz artı bir başkasının günaha girmesine vesile oluyorsunuz ki Allah muhafaza şeytan aleyhi yapacağı vazife üstlenmiş oluyorsunuz. Yani diğer taraftan meseleye bakıldığı zaman o yüzden böyle bir şey olmuşsa işte ben ne yapayım o günahı ben teşvik etmemiştim diyerek kendisini avutma yerine yaptığı işin ne kadar büyük bir yanlış olduğunu algılasın eğer böyle bir şey olmuşsa bu farazi bir fıkıh değil ise gerçekte olmuş olan bir olaysa gerçek anlamda tövbe istiğfar etsin ve o kişiye teşvik ettiği veya teşvik etmediği günahlardan dolayı da vazgeçirme noktasında elinden ne, ne geliyorsa diyorsa. bu konuda gayret sarf etsin Hı. ki en azından işlemiş olduğu cinayeti def yönünde bir nevi azmini ortaya koymuş olsun. Evet hocam. Rabbim bu hale düşmekten de cümlemizi muhafaza bulursun. Amin. Amin inşallah hocam. Bir başka sorumuza da ''Ben namaza 41 yaşında başladım. Çok şükür kazalarım da her vaktini ardından kılıyorum. Namaza başlayalı bir ay oldu ve son beş yıldır işim gereği seferi oluyorum. Ne zaman seferiydim, ne zaman muhkim oldum hatırlayamadım. Bu sebepten dolayı seferi olduğum günlerin kazalarını dört rekat kılsam olur mu? Ne yapmam gerekiyor?'' demişler. Şimdi namaz ibadeti kişinin imandan sonra ahirette ilk sual edileceği sorudur. Hmm. Ee, ve ilk gece kişi suali güzel anlamda cevap verecek olursa bundan sonraki geceleri daha rahat olur ama ilk gece Allah muhafaza kişi sınıfta kalacak olursa diğer geceleri daha büyük bir sıkıntıya sebebiyet verecektir. Dolayısıyla e, bu kardeşimizi tabii tebrik etmek gerekir. Elhamdülillah hmm. e, bir yanlışı vardı, büyük bir yanlışı vardı ve o yanlışından vazgeçti. Ki bir insan ölmediği müddetçe tövbe kapısı her daim açıktır, hmm. e, tövbe etme imkanına sahiptir. Ki bu da Allahu Azze ve bu ümmete bahsetmiş olduğu çok büyük bir nimettir. Düşünün tövbe etme imkanımız olmasa idi. Yani yaptığımız cerime günahın bir daha silinmesi söz konusu olmasaydı elimize bir dosya kağıdı verilmiş, bir kalem verilmiş ve oraya belli işte şekilleri veya belli karakterleri yazmamız bizden isteniyor ama silme imkanımız yok. Ne yazarsak o kalacak. Hata yapma imkanımız yoktur. Hatta bunu şöyle de tasvir edebiliriz. Bir canlı yayındasınız. Canlı yayında konuştuklarınız direktmen yayında olduğu için hata yapma lüksünüz yok. asla yoktur. Ama bir de kayıt üzerinden işi yapıyorsunuz, o insanı biraz daha rahavete düşürür. Niye? Hatamda olduğu zaman en azından kayıda girmeden önce montajdı, düşüydi, buydu. Bir şekilde onlar oradan alınır, son hale gelecek yani son hale gelmeden önce o hatalar bir şekilde silinebilir. Evet. İşte insan hayatındaki tövbe de bir Bunun nevi gibi. canlı yayın değil de kayıt gibi düşünebiliriz. Mevla hepsini biliyor ama son yani tüketim haline gelmeden önce yayına girmeden önce onun montajlanması noktasında bize izin vermiştir. Evet. O yüzden ölmedikçe, yani yayına girmedikçe... Yayına girmesini istemediğin şeyleri oradan temizle. Temizlemek diye. de evet. lazımdır. Bu anlamda tövbe hakikaten büyük bir nimettir. Hmm. Yeter ki layıkıyla o tövbeye yapalım. Evet. Tabi tövbe konusunda umutsuzluğa da düşmemek gerekir. Çünkü evet. bir insan tövbe eder, aynı hataya bir daha düşer, bir daha tövbe bir daha hataya düşer. Bu sefer şeytan aleyhillâne der ki ya sen birçok kez tövbeni bozdun. Bu saatten sonra senin tövben de işe yaramaz, sen boşver battı balık yan gider misalince devam et ki bu da yanlış bir düşünce, yanlış bir itikattır. Ölmedikçe hiçbir şey için geç kalınmış değildir. Hani köprüden önce son çıkış deniyor ya, daha ona varılmamıştır ölüm tahakkuk etmeden. Yani nefes alabiliyorsak. herde açılmamışsa, daha henüz ahiretten bir perde açılmamışsa, o yüzden yüz kere değil, bin kere de tövbemizi bozmuş olsak, yine tövbe etme imkanımız vardır. Bunu etmeliyiz. Yeter ki bozma niyetiyle tövbe etmeyelim. Evet. Gerçek anlamda e, nasuf bir şekilde o günaha dönmemek kastıyla tövbe edelim. Veliki dönecek olsak bile bu kastımız olmalıdır. Ee, bu şekilde tövbe edelim ki Rabbim e, cümlemizi böyle tövbe edebilmeye muvaffak eylesin. Var. Bu kardeşimiz elhamdülillah e, bu bağlamda tövbe etmiş. E, artık e, tabii tövbe etmiş ama e, tövbe etmesi namazı kılmamasından kaynaklı günahı bertaraf etmez. Namazı geciktirmesinden kaynaklı günahı gerçek anlamda hmm. tövbe etmişse bertaraf edecek ama neticede borcu vardır. Borç Borçları doğru. ödemesi gerekir. Yani bunları kaza etmesi gerekir. Ki kaza da edeceğini, ettiğini de ifade ediyor. Sadece suali şu. işi icabı birçok zaman misafir oluyor. Kılamadığı namazları seferlik dönemindeyken bu namazları seferi olarak kaza etmesi. Yani iki rekat olarak kaza etmesi gerekir. Çünkü bir insanın haleti Durumda yani şu andaki hali hazırdaki durumuna göre kaza etmeyecektir. Zimmetinde o namazın farz olma durumu nasıl olmuşsa ona göre evet. kaza edecektir. Mukimken kazaya kalmış olan bir namazı seferde dört kalkılacak Seferiyken kazaya kalmış olan bir namazı mukimken iki i̇şte rekat olarak kaza etmesi gerekecektir. Ama diyor ki ben bunları tam kestiremiyorum, bilemiyorum. Kendince bir gayret sarf eder. Bunları bulabilme imkanı ne kadar varsa ona göre bir hesap yapar. Ama bunun haricinde müşevveş olduğu noktalarda, şüpheye düşmüş olduğu noktalarda elbette ihtiyat dört rekat kılmaktır ki Hı. kardeşimiz de zaten öyle yaptığını Hı. ifade ediyor ki doğru yapıyor. Ama onun öncesinde direktmen ben bütün namazları dört kılayım şeklinde yapmasın. En azından kendince, seferi olanları da öyle bir... Kendince bir işte hesap yapsın. Ben kaç yıldan beri çalışıyorum, kaç yıldan beri şehir dışına çıkıyorum, misafir oluyorum ve genelde benim misafir olduğum dönemler hangi namaz vakitlerine denk geliyor? buna hesabesin kendince, bu hesaba göre ne hareket etsin ama ya burada şüpheye düştüm, bu kim de olabilirim, misafiri de olabilirim dediği yerler varsa da orada da dört kılsın deriz. Evet hocam. Kabir azabına iman, ed iman ediyoruz demiş ancak erken ölen kişiler kıyamete yakın ölenlerden daha fazla mı azap çekmiş olacaklar diyor. ehli sünnet itikadına göre kabir azabı haktır evet. ee, ve kabir azabı vardır. Ama kardeşimizin sualinden anladığımız kadarıyla e, sanki kabir azabı kıyamete kadar standart olarak devam edecek bir azap gibi algılıyor. Evet. Dolayısıyla işte kıyamet kopmasına asırlar kala ölen kişiyle kıyamet kopmasına birkaç saat kala ölen kimsenin kabirde çekeceği azap nasıl olacak? Burada adalet nasıl sağlanacak? Oysa mesele bireyseldir. Yani herkesin kendine tahallük edeceği günaha nispetincedir. Bir insan imanlı olarak eğer ahirete gitmişse e, ...bu kişi günahkar dahi olsa eninde sonunda cennete gidecektir. Evet. E, sadece günahları miktarınca azaplanacak ki Mevla dilerse onları da affedebilir. Hı hı. Ama e, dilememesi durumunda azap görecektir. Ama eninde sonunda e, cennete girecektir. Evet. Yani o azaptan kurtulacaktır. Dolayısıyla günahların boyutunca bazı kere insan e, hali hayatta çekmiş olduğu sıkıntılar o günahına kefaret olabilir... Dolayısıyla ölürken temizlenmiş olarak hmm. ölebilir. Hiç kabir azabına dücar olmaz. Bazı kere ölüm anındaki çekmiş olduğu o sıkıntı günahlarına kefaret olur. Ama bu da yeterli değil. Günahı biraz daha fazla ise kabirde göreceği azap bunun günahlarının temizlenmesine vesile olur. O da yeterli gelmezse mahşerdeki o bekleyiş o da yeterli gelmezse ki Allah muhafaza cehennem azabı. Dolayısıyla yani bu şu demektir. Birey olarak herkesin günahı noktasında kendileri sorumlu olacaktır. O yüzden birinin erken birinin geç olması önemli değil. Herkes kendine göre vaktinde ölmüştür. Ve dolayısıyla kendine göre o zaman zarfı açısından bakıldığı zaman temizlenecek kadar bir zaman geçmiştir. Dolayısıyla o kişi eğer zaten kabre erken gitti diye... Ee, kıyamete kadar devamlı azap görecek diye bir kural yok. Hı hı. E, temizlenmiş ise ki veya Mevla Teala Hazretleri'nin affına mazhar olmuşsa hı hı. dünyada yapmış olduğu bir ameliyesinden dolayı ki Mevlam belki affedebilir. E, çünkü şirk olmadıkça Müslüman olarak ahirette gittiği müddetçe aff olma ihtimaler daim vardır. Hı hı. E, ancak Allah küfrü affetmeyecektir. Bu şekilde e, vaydi e, vardır. Ama onun haricindeki affının olabileceği mümkündür. Dolayısıyla bu manada o günahı kadar yanacak. Günahı kadar orada sıkıntı çekecek. Günahlardan temizlendikten sonra zaten o kabir onun için cennet bahçesi olacaktır. Nimetleneceği bir yer olacaktır. Hı. Ferah içinde olacağı bir yer olacaktır ki Rabbim bütün ölmüşlerimizi bu haliyle hallendirsin inşallah. Bizler de o haliyle hallendiğimiz zamanda da e, kabire azap Çukur olarak değil, cehennem çukuru olarak değil de, râvdatû min riyâdil cennet diye tabir edilen cennet bahçesi olarak görebilmeyi de cümlemize cümle ümmeti Muhammed'e Rabbim nasip eylesin. Amin inşallah hocam. Bu şeyle alakalı da özellikle çokça soruyorlar mesela hocam. Ölüm anında içkili olması bir insan ama imanlı olması sadece günahkar olarak içki içen bir kişi. Bunu hem cenaze namazı kılması hem de kabir noktasında... Bakın bir insan eğer imanlı bir şekilde ahirete gitmişse bu insan ne kadar günahkar olursa olsun günahı nispetince sorumlu olacaktır. Evet. Ama dediğimiz gibi Mevla de affedecektir. Hı hı. Yani e, amel imandan bir cüz değildir. İnsanın büyük günah işlemiş olması o günahı helal itikad evet. etmedikçe o insanı kafir etmez. Dolayısıyla o günah üzerine ölmüş olması ki bu aslında çok kötü bir şeydir. Evet. Ama abi. öyle olsa bile eğer bu insan imanlı bir şekilde ahirete gitmişse yani bunu itikad olarak helal itikad etmemişse bu insan mümindir. Hı. Dolayısıyla bir Müslümana neler yapılıyorsa bu kişiye de aynıları yapılacaktır. Yapılmıyor. Sadece bazı noktalarda e, zecir olsun, insanlara o gibi ameliyeyi bulunmasın diye bazı noktalarda e, Müslümanlara yapılan şeylerin yapılmayacağı durumlar olabilir. Mesela kitaplarımızda geçer ebeveyni öldüren bir evladın e, cenazesinin kılınıp kılınmaması. Hmm. E, oysa bu çok büyük bir günahtır ama insanı küfre sokmaz. Evet. Ama bununla beraber bu kişiye e, Müslümanlara yapılan muha, e, ameliyenin yapılmaması onun Müslüman olmamasından dolayı değil o işin çok kenaeti çok kötülüğünü diğer insanlara gösterebilme adına bir yapılan bir ameliyedir. Dolayısıyla yani cenaze namazının kılınıp kılınmaması o kişinin Müslüman olup olmamasıyla ile alakalı olmayabilir. Bazı kitaplarda okuduğumuz ibarelerle alakalı olarak. Diğer kişileri hani örnek olması açısından. Veyahut da işte ne bileyim İslam otoritesine baş kaldırmış, isyan yapmış ve bu şekilde öldürülmüş olan kişilerle de alakalı bazı fıkhi sorumluluklar, bazı fıkhi sonuçlar var. Ama neticede bu adam Müslüman olabilir, Müslüman olarak ölmüş olabilir. O ayrı bir konudur. Dolayısıyla bir insanın günah üzerine ölmüş olması onun kafir olduğunu göstermez. Ve bizim ona yapacağımız de Müslüman muamelesini yine tatbik ederiz. Eğer küfrünü açık bir şekilde bilmiyor ise. Çünkü her daim ifade edildiği üzere amel imandan bir cüz değildir. Hatta İmam-ı Rabbani Kutses sırruhu bir mektubunda. Ee, bu konuyu daha net bir şekilde beyinlere bilme adına şöyle bir misal veriyor. Ee, tabii bu misal çok galiz bir misal. Ee, diyor ki mektubunda bir insan anasıyla federsiniz beraber olsa babasını öldürüp kafa tasından şarap içecek olsa. Ya bu şu demektir. Yapılabilecek en büyük, en büyük ya. kötülükleri yapsa. Yani bunu nokta nokta nokta sen bunu doldur altına. Ama bu insan yaptıkları bu ameliyenin hiçbir zaman helal olduğuna itikad etmese. Çok büyük bir günah işlemiştir. Çok büyük bir cerime işlemiştir. Evet yani bu konuşulacak bir şey değildir. Ama bununla beraber bu insan Müslüman olarak ahirete gittiyse günahı miktarınca sorumlu tutulacak. Tabii bu günah miktarınca sorumlu tutulacak derken bu bize hafife gelmesin. Evet. Yani cehennemde bir gün, bir an, bir saniye dahi insanın tahammül edeceği bir şey değildir. Ama neticede, eninde, sonunda bu kimse ebedi, cehenneme, düjar olmayacaktır. i̇mam Rabbani Kusre bu manada vermiş olduğu örnek, amelin imandan bir cüz olmadığını en net bir şekilde beyinlere nakşedilmesine dair bir örneklendirmedir. O yüzden... Bir insan ne kadar günahkar olursa olsun yeter ki imanlı bir şekilde ahirete gitmiş olsun. Ama tabii bu anlamda günah işleyen kardeşlerimizi de şu rahatlatmamalıdır. Yani ben elhamdülillah imani noktada sıkıntım yok. Ne yaparsan yapayım ben ahiretimi kurtaracağım. Bunu diyen ee, çok var. Bu da yanlıştır. Niye yanlıştır? Çünkü son nefeste imanlı gitme garantisi yoktur. Yani yapılan o ameliyeler insanı son nefeste imansız bir şekilde gitme ihtimalini doğuracaktır. Çünkü bir insan nasıl yaşarsa öyle ölür ve nasıl öldürse öyle haşrolunur ki Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın nebevi mesajıdır bizlere bu açıdan bakıldığı zaman yani benim kalbim temiz, ben imanın noktasında taviz vermem, evet belki çok kötülükler yapmış olabilirim dese bu insanda eğer kendince bir emniyet görüyorsa bu da yanlıştır. Çünkü kitaplarımızda özellikle kıssalardan hikayelerden bahseden meselelerde birçok örneklendirmeler vardır. Bir insan ömrünün sonuna kadar hep ibadetle din ile geçirdiği halde yapmış olduğu bir ameliyesi tabiri caiz Allah'ı gücendirmiş ama son faturasını imanını vermekle e, gitmiş olabiliyor bu kişi. O yüzden ehlullah bakın hep dualarında son nefeslerine duadır. Evet, evet. E, i̇man üzerine ahirete gitmeye de yönelik duadır. Yani onlar ki bir ömür, Allah için geçirmiş oldukları halde bile son nefesleri noktasında bir garanti kendilerine görmemişken bir ömür günah üzere geçiren, bir ömür camiye uğramayan bir insanın son nefesinde böyle bir garanti içinde olması elbette mümkün de değildir. Evet. O yüzden bu manada da dikkat etmemiz lazım. Kendimize çeki düzen vermemiz gerekir. Bilmeliyiz ki bizim o imanlı bir şekilde gitmemiz doğrultusunda evet ahiretimizi Allah'ın izniyle kurtarırız ama imanlı gitmemiz bizim dünya hayatımızdaki yaşantımıza bağlıdır. Yaşantımızı da ona göre şekillendirmemiz lazımdır. Rabbim bu konuda da cümlemize muvaffakiyetler ihsan inşallah. Allah razı olsun. Bu sözlerle o zaman programımızın nihayetine elde edelim hocam. Tabii. Allah razı olsun. Ne Çok oldu, teşekkür ediyoruz. Bize. Kıymetli izleyenlerimiz İlmi Al programımızın sonundayız. Sizler de sorularınızı ilmihaletlalegül.tv.com'ta adresinden bizlere gönderebilirsiniz. Tekrar görüşmek <Gül> dileğiyle. Hepiniz memlea emanet olun. Hoşçakalın efendim.